Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, Ekonomik Gidişat konusunda birkaç şey, son dakika haberleri de var. Bir kere doların zirvesini 14.79 liraya çıkardığı haberiyle dün karşılaştık. Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı Amerika Birleşik Devletleri'ne de Merkez Bankası ile Türkiye Merkez Bankası'nın faiz kararlarının durumu var. Bir de gecenin bir vakti e, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılarının görevden alındıkları geldi. Saat 2'ye doğru 1.42'de e, bir haber aldık. İki bakan yardımcısı Namut Gürcan ve Yunus Elitaş olmuş yenileri. Eskileri gitmiş Gül ve Yıldırım. Bir de Türk lirası değer kaybettikçe borsa İstanbul'a ilgi artıyor diye bir haber verdi. Ben hepsini birden söyleyeyim de ondan sonra konuşuruz bunun bir kriz olup olmadığını. Uğur Gürses T24'te şeyi yazıyor iktisatçı benzersiz ve ağır çekimde yaşadığımız bir kriz diyor. Geçmişte hiç tanık olmadığı çok farklı bir kriz tüneline girmiş durumda diyor Türkiye. Yani kar topu gibi yuvarlanarak büyüyen bir enflasyon dalgası devamında da sert bir ekonomik durgunluğa doğru ilerliyoruz diyor. New York Times da Türkiye'de bir kriz analizi yapmış ve e, Türk lirasının son bir yılda %45 değer kaybetmesi Ve resmi enflasyon verilerinin %20'yi geçmesiyle Erdoğan'ın ekonomistlerin önerisinin aksine faiz oranlarını düşük tutma ısrarı nedeniyle yaşandı diyor. Bir genel değerlendirmede senden çare olarak bekleyebilir miyiz? Ömer önce <gülüyor> e, en güncel, en sıcaktı halden başlayalım. Senin e, hatırlatman da e, oldu. Bu döviz kuru 14.79 şimdi ben 5 evet. dakika önce ekranı açtım yani meraktan açtım açık radyoda konuşacağız bakayım şu döviz ne oldu dedim sıcak haber şu dakikalar içinde yani 2-3 dakika baktım adım, adım adım adım yükseldi ve 15 lirayı bulduk 15 evet. biz bunu senden dinlemiş olduk ilk defa biz atlamıştık evet yani. oh. Aslında 14.80'i geçtiğini bu, bu, söyledik yani sabah. Işte evet. Son 14. son 5 dakikanın haberi. Evet, 14.80'i geçtiğini söylemiştik ama şimdi senden daha da korktuğum. Evet. evet. 14 14.90 yalan söylemiş olmayayım. 14.99 yani şu anda size bağlı kapattım ekranı. Ama sorun değil tekrar açabilirim de 14.99.70 bilmem ne evet. de bıraktım ben yani 15 lira neyse şimdi tabii bu kadar had safhada bir şey var ki oynaklık deviz kurunda da işte bugün Merkez Bankası toplanacak ve ne yapacak aslında ne yapacağının büyük bir önemi de yok yani merak da edilmiyor daha doğrusu bir sürpriz de beklenmiyor şeyler dini puan indirecek yani 50 puan bas puan indirmesi bile büyük sürpriz olur ama bunların anlamı da kalmadı çünkü e, Merkez Bankası ne yaparsa yapsın güven sıfır. Dolayısıyla e, hani dur şeyse bile sürpriz olur. E, faiz'e dokunmasa bile yüzde %15'te bıraksa bile eee bunu kimse şey olarak bakmayacak işte Merkez Bankası artık gördü ki bu faiz indirimleri değişince çığırından çıkıyor Onun için ben durayım biraz bekleyeyim sonra bir dahaki toplantılarda hatta faiz artırırım. şimdi Normalde böyle düşünülürdü Hani olurdu tutarsa faizi olduğu yerde Ama herkes biliyor ki Merkez Bankası karar vermiyor Artık bunu hepimiz öğrendik Cumhurbaşkanı ne derse o oluyor Cumhurbaşkanı da defalarca her vesileyle anlattık ki faiz düşürülmeye devam edecek. Yani çünkü buna inanıyor. Hani basit olarak da artık şeyi açıklamıyor. Onu da tekrarlamıyor artık galiba. Faiz nedendir? Enflasyon sonuçtur. Bir ortaya yeni strateji kondu. Tırnak içinde strateji diyelim. Ve buna inanılıyor. Bu stratejiyi artık biliyor galiba herkes ama tekrarlamaya gerek var mı bilmiyorum. Yani faiz indirimi kuru yükseltir, tamam yükselsin zaten deniliyor. Ve işte yükselince ihracat artacak, ithalat azalacak. Tabii ithalatın azalması aslında iyi bir şey değil de e, yerli mallarla ithal edilemeyen. ya yani o kadar pahalı olacak ki ithal mallar, yabancı mallar onlar yerli mallarla ikame edilecek. Dolayısıyla üretim iki kanaldan birden artacak. E işte üretim artınca istihdam artacak. E, istihdam artınca yoksulluk azalacak. Seçimlere çok güzel bir ortamda gideceğiz. Hatta bu böyle iki üç yılda sürmeyecek. E, altı ayda e, bu iş. Öyle diyor akıl hocaları. E, çok çabuk olacak. Ondan sonra. E, peki döviz kuru ne olacak? Enflasyon ne olacak? E, o da Ee, ihracat artınca ithalat az olunca cari fazla vereceğiz cari fazla verince döviz bollaşacak zaten geçen ay cari fazla da oldu galiba bir buçuk milyar dolar kadar e, döviz bollaşınca döviz kuru düşecek döviz kuru düşünce enflasyon da düşecek yani çok özetle kusura bakmasın radyo dinleyicileri herhalde onlar da ezberlediler bu şeyi aa, mekanizmayı bu açıklamayı ama tekrarıma ihtiyacını <gülüyor> duydum. Var Eğit'in bir de şeyi söyleyeyim şu anda görüyorum önümde 15.172 görünüyor dolar lira olarak avroda 17.14 lira. Şimdi, yani devizin de aslında tabii herkes onu soruyor. Şimdi yani devizli olanlar acaba Türk lirasına Herhalde geçsem bundan sonra düşer mi diye merak ediyorlar ama bunlar çok azınlık olmalı. Bir geç kalanlar veya hala da dolara dövize geçmeyenler acaba yükselmeye devam edecekse bari geç kaldım ama şimdiden alayım mı artık zamanı geldi mi diyor. Bilemiyorum. Bir de tabii ihtiyaç var. Esas önemli olan orası çok iyi böyle evet. Şeyler ihtiyaç dediğim şirketlerin döviz borçları var. E, deviz borçları olunca bunların taksitleri var dövide ödenmesi gereken bir e, taksitlerin zamanı geldik öyle 1120 e, bin 100 bin, e, bin dolar değil yani birkaç yüz bin dolar bazen milyon dolar ihtiyaçlar oluyor e, Bunlar için tabi doğal sayı ediyorlar e, Hatta şey bile başlamış bankalar ya yani, vurgür sesin yazısını Ben de okudum Hatta yani oraya da geleceğim Ben de onun bir kullandığı deyim var. Sen onu tam doğru aktarmadın ama tartışırız. Ee, onu da aktaracaksın. Bu kriz var mı yok mu meselesinde. Ama şu evet. şeyi bitirip başladığım konuyu şey yapılmış yani Bankalara tabi bunlar sözlü talimat diyor Bu şirketler döviz talep ettiği zaman bak şeye mecbur kılın diyor. Ee, ya taksit ödemek için. Alıyor, dövizi istiyor ya bir ithalat yapacak, üretiminde kullanacağı bir ithal mal var. Onu, onu tanısını ödemek için istiyor. Bundan emin olunca döviz satın dermiş. E, tabii bu <gülüyor> adı konmamış bir müdahale, kısıtlama. Ve bu şey galiba bir şirketin Ankara'dan telefonla bir bankada Şirketin talep ettiği yüklü miktardaki doları durdurmuş Ankara. Talimat vermiş bankaya. Verme demiş. Ondan sonra mi? E, şimdi <gülüyor> e, şu, şu tabii bu, bu işin bir biraz da şey tarafı. Halkı vatandaşı çok da doğrudan ilgilendirmeyen tarafı. Tabii e, makro ekonomide bu devizin artışı enflasyonun artışı dönüp dolaşıp vatandaşı tabii vuracak ama Ee, esas mesele hakikaten ne oluyor yani bir kriz var mı meselesi Bu herkes krizdan bahsediyor tabi parti liderleri de e, görülmemiş bir krizin içindeyiz diyor ya yani, bir kriz vardı bu ekonomik kriz mi tabi e, tartışılabilir şimdigürsesin yani, tam aktamadın söylediğim şeyi şu. Diyor ki evet. o, Gürses, yani o da kriz var dediğinden emin değilim de şey diyor e, bir ağır çekim e, tren kazasını seyrediyoruz diyor. E, e, haklısın o ikinci kısımda da diyor ki çok ciddi bir durgunluk ortaya çıkacak yani milli e, hasla e, daralacak küçülecek. Şimdi biz iktisatçılar kriz denince aslında bunu tarif ediyoruz. Bu tabii belki dar anlamda bir tarif. Yani daha önce de biliyorsunuz çok çok gerilere gitmeye gerek yok. ya yani 94 işte krizi var, 98 var, sonra 2001 malum, sonra 2009. Bunların hepsinde milli hansıla küçüldü. Yani büyüme negatif oldu ama... Büyüme negatif ne demek sorabilir iktisatla çok aşina olmayan dinleyiciler. Yani pasta küçülüyor. Şimdi pasta küçülünce tabii çok ciddi bir istihdam kaybı oluyor. İşsizlik müthiş bir artış gösteriyor. Artı tabii gelirler özellikle işinden olanların gelirleri düşüyor. İşinde olanların da ücretleri tabii reel olarak artamıyor. Falan. Şimdi bu e, hakikaten e, e, bizim daha anlamda kriz tarifimiz e, şimdi bu henüz orada değiliz çünkü işte en son 3. 2'den 3'e bile gayri safi yurt dışı aslında %2.4 galiba aha, büyüdü 2. çeyrekten 3. çeyreğe 3'den e, 4'e de e, ne olduğunu tam bilmiyoruz ama büyük bir ihtimalle düşecek Tabii bu büyüme temposu ama gene de bence pozitif oldu. Öyle tahmin ediyorum. Ee, ama e, bu tabii e, ekonominin çok makro düzeydeki bir kriz tarifi. Şimdi öyle e, şeyler yaşandı ki özellikle bu çok yüksek enflasyon ve gıdada yüksek enflasyon yani düşük gelirli hanelerin düşük ücretlilerin e, bütçelerinde en büyük paya sahip olan Tabi bu sadece gıda da değil konut harcaması dediğimiz işte gaz elektrik vesaire ısınma bütün bunlar tüfenin %2 o da geçti herhalde gidişte %30'a doğru gidiyor. Bu tabi büyük ölçüde satın alma şeylerini kabiliyetlerini satın alma güçlerini aşağıya çekti yoksullaştılar bu yoksullaşmayı zaten gene makro düzeyde de görüyoruz bu son üçüncü çeyrekte tamam güzel ekonomi büyüdü ama başka bir göstergede var malum gayri safi yurt dışı asla bir de gelirler yönünden de şey hesaplanır bakılır yani ücretlerin payı ne oldu bunu oradan takip ediyoruz yani bu Türkiye 2018'den önce bu düşük büyüme Ee, şeye girmeden önce zaman zaman iki çeyrek de durgunlaştı zaten. Bu girdama girmeden önce %34'ün üzerindeydi. %35'ti. Ücretlerin payı. Milli gelir içinde içindi. Bu, hmm. bu süreç içinde son üç yılda düştü, düştü, düştü. Pandemi de buna tabii katkıda bulundu. Ama üçüncü çeyrekte %30'un altına düşmüş. Tarihinde hiç bu kadar ücret payı düşmemişti Üstelik bir de biliyoruz ki yani değil mi ekonomi geliştikçe ücretlerin payı artar yani ücretli kesimin zaten toplam istihdam içinde payı artar ki Türkiye'de de böyle oluyor böyle oluyordu artı ücretlerin reel olarak da az veya çok artışına bağlı olarak pay artar %70'lerdedir gelişmiş ülkelerde daha hatta bazılarında daha fazladır ücretlerin payı bizde de işte yavaş yavaş yükseliyordu sonuçta bir tarım ekonomisinden işte 100 yıldır onunla uğraşıyoruz biz tarım ekonomisinden sanayi ekonomisine geçer gibi olduk ama onu da beceremedik neyse hizmetler ekonomisine doğru gidiyoruz inşaat ekonomisine ama %30'un altına gerilemiş Şimdi böyle olunca tabi kriz var mı? Evet tabi milyonlar e, için e, şimdi, tabii, yoksulluk e, göstergeleri, istatistiklerini de onu da burada belirteyim. E, yoksulluk istatistiklerini çok geç öğreniyoruz. Bir kere gelir e, dağılımı istatistikleri, e, şeyde gelir ve yaşam koşulları anketinde doğal olarak tweet bir yıl öncesini soruyor. Ya içinde bulunduğu anketin yapıldığı yılın gelirini soramaz zaten Çünkü yıllık geliri soruyor ne oldu diye ee, en son dolayısıyla bizim elimizde 2019 şeyi var yılı var ee, yoksulluk doğrudan yoksulluğu ölçen işte buna e, ciddi maddi yoksulluk e, Sever Material deprivation e, İngilizce teknikteyim. Ee, bunu tabi o yıl için soruyor. İşte şunu yapabiliyor musun? Bunu alabiliyor musun? Buna kabiliyetim var mı? Falan filan. Bu da 2020'ydi ve orada hakikaten bir artış olduğunu gördük ama bu büyük bir ihtimalle 2021 e, istatistikleri e, gelecek Mayıs'ta yayınlandığında daha da beter hale geldiğini göreceğiz. Yani lafı biraz uzattım ama Bu kriz tartışması güncel e, hali. ya yani Bugün bana sorarsan bir ekonomik kriz henüz yok ama uğur görsesine katılıyorum. E, pek çok başka meslektaş da bunu öngörüyor. Binler yapan meslektaşlar. Yılın ilk yarısında hakikaten bir daralma da yaşayacağız. Dolayısıyla bir ekonomik kriz de yaşayacağız. Şimdi bunun Heh. şiddetini tahmin etmek zor çünkü hakikaten bu işin nereye varacağını kestirmek de çok güçleşti. Evet. Burada bir şey sorabilir miyim Seyfettin? Yani bir önemli nokta daha var Uğur Gürses'in T24'teki yazısında değindiği işaret ettiği. Bunun yansıması yani medyadaki konuşul konuşulması da çok önemli. Ana akım yerleşik medyadaki gazeteler Türk lirasındaki gelmiş geçmiş en sert değer kaybını yokmuş gibi görmezden geliyorlar diyor. Sosyal medyada ise ürün ve hizmet fiyatlarının ne kadar arttığına dair etiketler, haberler paylaşılıyor. Ve en temel ürünlerde mesela ekmek ve sütte de %50'yi bulan hatta aşan fiyat artışları var diyor. Enflasyonun da en imsar haliyle %30'lara koştuğu çok açık dedikten sonra da Hiç tanık olmadığı kadar farklı bir kriz tüneline girmiş durumda diyor Türkiye'nin. Yani işte demin de söyledik kar topu gibi bir enflasyon dalgası yuvarlana yuvarlana. Devamında da sert bir ekonomik durgunluğa doğru gidiyoruz. Ve daha da kötüsü bundan nasıl çıkılacağına dair bir reçete yok. Ekonomik reçete yok. Ancak sizler, bu önemli yani, değil mi? Yani siyasi normalleştiğiyle geçim e, yani, yani normal, lazım. Normal zamanlarda... Ya da normal koşullarda işte normalde tabii belki tartışılabilirler ama e, makro ekonomik dengeler Türkiye'de ilk defa bozulmuyor. E, yani işte enflasyonun arttığı, hızlandığı, e, ödeme krizlerinin olduğu, e, cari e, açım, e, ithalat, döviz olmadığından yapılamadığı bunlar hep e, yaşandı zaman zaman. E o zaman yani ya iktidar değişirdi yeni iktidar işte farklı bir politika uygulardı ya da e, IMF'le anlaşılırdı. Yani biz IMF'in üyesiyiz. O da zaten bir e, öcü haline bir şey haline geldi. İblis haline haline getirdi e, Cumhurbaşkanı IMF'i. Halbuki Türkiye IMF'in daha 1946'da kurulduğunda üye olduğu bir Uluslararası kuruluş zaman zamanda dışarıdan %6'yla şeyden, uluslararası piyasadan, şu bu hazine kaç yeni değil bu, unuttum herhalde 3, 3 yıldır falan. %6'dan aşağı borçlanamıyor, yani borçlanmak istediğimiz zaman bir tahvil çıkarttığı zaman, uzun vadeli döviz tabii tahvili, %5-6 tahizle ancak para bulabiliyor. Halbuki İBF'im sana %1-2 ile zaten verecek. Çünkü üyesisin, e, üyelerine neden bunu İblis haline getirdi? Çünkü şeyi katiyen istemiyor. E, tamam orada e, İBF anlaşmanın bir de vereceği paranın ve bunun maliyetinin düşük olmasının ötesinde müthiş bir güven olacak. İşte reçete yani nasıl dönülür bu işler? E, ve o zaman tabii bütün beklentiler değişecek. Ha, ama önemli bir fark var bugünle. O zaman Cumhurbaşkanı istediği gibi Merkez Bankası'na talimat veremeyecek. Ee, ekonomi konusunda istediği gibi müdahaleleri yazılı veya sözlü, kararnameli veya değil. Ee, bunları yapamayacak. Kısacası eli kolu bağlanacak. Çünkü bir plan açıklanacak. Bu plana göre üzerinde anlaşılan bir tedbirler paketi açıklanacak. E, bunu tabii ki kaçyen istemiyor doğru inandıklarının bize anlattıklarının kesin doğru olduğuna bizim ekonomiden anlamadığımıza inanıyor. Bundan emin. Bunlar artık şey yani bir ara uzun süre ben de çok tereddüt ettim acaba bu bir siyasi söylen mi? Bak yoksa gerçekten inanılıyor mu ya yani artık orada benim şahsen hiçbir tereddütum kalmadı sanıyorum kimsenin de kalmadı. Bu ortaya konulan işte biraz önce de ana hatlarıyla özetlediğim bu planın yegane reçete olduğu, yegane doğru plan olduğu ama tabii şunu da görmeye başladılar. Ee, dikkat ederseniz ya o da ilginç Kur'an'dan bir takım surelerle şey derkinde yapılmaya başlandı. Yani ey vatandaş evet büyük sıkıntı içindesin. Bunu, biz de görüyoruz fark ediyoruz Ama Allah sınıyor sizi. Sınıyor Çünkü yolun, evet. yolun sonu selamet Büyük bir başarı elde edeceğiz Bu bir şey adeta Sınama, sınama dönemi Onun için sabret İmtihandan Şimdi, geçiyoruz değil mi Evet yani mesela Son bir kez de şey Gürses'in yazısına Değinecek olursak Görünen o ki diye bitiriyor yazısını da Gürses ekonomist. Ankara'daki siyasi kriz içindeki tek adam rejimi tüm tuşlara basmaya tırnak içinde söylemiş bunu. Tüm tuşlara basmaya devam ederek daha önce hiç tanık olmadığımız türde bir ekonomik krizi ağır çekimde bir tren kazası gibi derinleştirmeye devam ediyor diyor. ve evet. Bu arada hatır, hatırlıyorsunuzdur bu Sevilay Yılman'la Röportaj çok tartışma yaratan bir röportajı vardı yeni maliye bakanın evet, evet. yakında açıklayacağım diyor ne yapmaya çalıştığımızı çünkü onu sormuş kendisine herkes açıklama bekliyor nedir bu yeni ekonomi modeli diye önce MYK'yı sonra kabineye sunacağım daha sonra da kamuoyunun karşısına geçip tek tek anlatacağım hazırlıklarımı tamamlamak üzereyim diyor bu yeni ekonomi modeli nedir diye. Şimdi aslında yani yeni biraz. ekonomi modeli belli de işte yeni strateji adına ne koyarsak koyalım. Şimdi orada tabi bu sıkıntıları e, hani bu, bu şey e, a, azap şeyi çile diyelim isterseniz. Bu çile dönemini nasıl atlatacağızın tabi bunu gördüler çünkü. E, Kur'an'dan surelerle e, öyle şeytan e, yoksullaşan e, karnını doyuramayan çocuklarının e, rızkını <gülüyor> o deyimlerle konuşursak e, sağlayamayan Babalar, anneler e, e, bunlara e, Kur'an-ı Kerim'den sureler aktararak sabredin demekle e, tabii işin e, kotor alamayacağı görülüyor. Çünkü sonuçta nihayetinde bütün bunlar neden yapılıyor? Çok ciddi oy kaybı var. İnsanlar çünkü son 2-3 yılda hakikaten yoksullaştı ve ülkenin yönetilemediğini de giderek görmeye başladılar. İktidar Partisi'nin oyları malum, bütün anketler onu söylüyor. Farklar olabilir rakamlarda ama kesinlikle yüzde bir aile altında. E, ne yapacaksın? Bununla, bu, bu vaziyette gidemezsin seçime. Onun için böyle bir şahlanma tırnak içinde kendilerine göre program yapıldı. Ama şimdi bu programda gördüler ki bir, yani kısa sürede olsa, altı ayda olsa, sekiz ayda olsa bir çideler dönemi var. Şimdi onu o çileyi hafifletecek Bu benim model dediği Çileyi hafifletecek Şeyler Destekler Dizayn ediliyor şimdi Orada tabi kolay değil bu Çünkü bir taraftan Bir mali disiplin kalmıştı Çip olarak Ona da bozmaya kalkacaklar Nasıl para kaynak elde edecekler Bunlar bilinmiyor tabi şu anda Ama yapılmak istenen Hem biz şeylere, düşük gelirlere büyük bir destek verelim ki bunun tabii bir numaralı aracı asgari ücret. Ama asgari ücrette bile ne yapacaklarını bilemez hale geldiler anladığım kadarıyla. Evet daha yani, açıklanam. 4 lira bile yapsalar evet, belki bu 2-3 ay belki bir şey sağlayacak, bir ferahlık sağlayacak düşük ücretliler için. Ondan sonra enflasyon %30'lara da geldiğinde onu da silip düşürecek. E çok bu sefer 4000 liranın da üstünde yapsalar şey kıyameti koparıyor. İş biz bunun altından nasıl kalkacağız diyor özellikle Anadolu'da. Hani İstanbul'da evet. asgari ücret gerçekten 4500 lira da olur, 5000 lira da olur bana sorarsak. Çünkü zaten 3000 lirayla şey bulamıyor firmalar. Bunu biliyoruz. E, çünkü yaptığımız bir çalışma var şu anda İstanbul İşgücü ile ilgili e, firmalarla da görüştük. E, yani önemli bir bölümü işte şey arıyoruz, e, eleman arıyoruz, bulamıyoruz diyor. E, bulamıyorsun neden bulamıyorsun? E, sonra da çalışmak istemiyorlar diyorlar. diyorlar. Asgari ücreti öneriyoruz diyor. İlk baştan diyor hemen diyor sonra artacak diyor başarılı olduğu sayede ama ikna edemiyoruz diyor. Edemezsin tabii çünkü 3000 bin liraya İstanbul'da kimse çalışmak istemiyor. Yani ama git şeye, Anadolu'da herhangi bir kente bak bakalım asgari ücretten işçi arıyorum SGK'ya da kayıt ettireceğim diye bir ilan koy kaç kişi geliyor bir saat içinde? söyle daha bıcaklarını bilmiyorlar şirketlere de özür dilerim lafı asgari ücretten buraları getirdim ama e, şirketlere de tabi destek vermek istiyorlar istihdam işte e, ekstra istihdam yaparsa bundan önce de denediler bu çok anlamsız bir teşvik ama neyse e, başka kolaylıklar belki yeniden KGF esnafa e, bütün bunlar tasarlıyorlar herhalde bu yani daha doğrusu tasarlıyor herhalde değil bunları yapmak istiyorlar ama bunun bir de maliyeti var o kaynak gerekiyor onu nasıl halledecekler bilemiyorlar yani gördüğünüz gibi öyle her şeyi çok iyi biliyoruz hesap kitabı yaptık 6 ayda düze çıkacağız buna galiba bunu söylüyorlar da buna giderek kendileri de fazla inanmamaya başladı sanıyorum Evet, bir şey. bir şey. <gülüyor> Böyle bitirelim istersen süreyi biraz geçmeye başladık. E, bu ciddi şu anda bitirirken de bir daha bakalım. Tarihi rekorlar kırdı maalesef Türk lirası erimekte. Dolar kuru 15 lirayı aştı. Avrupa ilk defa tarihinde 15 lirayı aştı. E, Avrupa'da 17 liraya aştı şu anda tarihi. Peki Seyfettin çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Lütfen hatdan ayrılmayın. Seyfettin Gürselli ekonomik gidişat